75. konu, İskenderiye'nin fethinde sahabelerin esirlere davranışları, Am İbnül As, İskenderiye kralına haber gönderdi ve Hazreti Ömer'in mektubundan bahsetti, İskenderiye kralı, ben bu şartları kabul ediyorum, dedi, bunun üzerine biz elimiz altındaki esirlerin hepsini bir araya topladık, sonra tek tek her birine İslam'ı seçmekle Hristiyan kalmak arasında serbest olduklarını söylüyorduk. Onlardan biri İslam'ı seçerse biz hep bir ağızdan tekbir getiriyorduk. Öyle ki bu tekbirler İskenderiye'nin fethi günündeki tekbirlerimizden çok daha şiddetliydi. Bu Müslüman olanları kendi saflarımıza alıyorduk. Hristiyanlığı seçerse karşı taraftakiler bağırışıyorlar ve onlar da onu kendi saflarına alıyorlardı. Biz de ona cizye vereceğini söylüyorduk. Böyle bir durumda sanki bizden biri onların saflarına katılmış gibi üzüntü duyuyorduk. Son esir de ortaya getirilinceye kadar bu böyle devam etti, Ebu Meryem Abdullah bin Abdurrahman da bunlar arasındaydı, onu da ortaya getirdik ve İslam'la Hristiyanlıktan hangisini seçeceğini sorduk, Ebu Meryem'in anası, babası ve kardeşleri Hristiyanlar tarafındaydı, fakat o İslam'ı seçti, biz de onu kendi saflarımıza aldık, bunun üzerine babası, annesi ve kardeşleri onun üzerine hücum ederek onu kendi saflarına çekmek istediler ve sırtındaki elbiseleri paramparça ettiler, o önceleri Beni Zübeyid'in müfettişiydi, şimdi ise bizim müfettişimizdir.